and get a dog. Karışır hayatıma Hesap soramaz bana Kim çıkarsa karşıma Kimin ne hakkı var ki Karışır hayatıma Canım nasıl isterse gezer eğlenirim Her günüm mutlu benim Kim ne derse desin Canım nasıl isterse gezer eğlenirim. Şimdi bu akşam 21 program var radyomuzda. Ee, arkadaşlarımız burada programı yapanlar, programımız Kriton. Ee, biraz gecikmeli başladık sizinle. İlk kez program e, yapılıyor. İlk kez yapıldığı için biraz böyle herkes heyecanlı. <gülüyor> ee, şimdi ben kendimi tanıtayım. Ben Diren, e, Nord Radyo'nun daha önce Egün Ülgen programını yapan e, bir. E, Tanıyayım diyeyim. <gülüyor> ben de heyecanlandım şimdi. Kriton, <gülüyor> e, e, bu yayın, bu yeni yayın döneminde bizlerle olacak. Her Çarşamba saat 21'de. E, Jingle'ımızı dinlediniz. E, Arda Pekkan'la giriş yaptık. E, Program biraz uzatacağız bu akşam. Normal saatinden biraz daha geç bitebilir. E, her Çarşamba biz sizlerle birlik, arkadaşlarımız sizlerle birlikte olacaklar. Şimdi. Onlar önce kendilerini tanıtsınlar çünkü programın asıl sahibi onlar. Ben onların yanında biraz daha teknik destekçi olarak bulunacağım bir süre. Mikrofonu onlara uzatıyorum ve bu program biraz işte kendi yani onların belirlediği bir konuyla birlikte hem konuşulacak, konuşacaklar hem de şarkılarla Programa yürütmeye çalışacaklar. Ben, ben bir çok şey. çalışacağım. Emin çalışacak. değiliz. Evet. Ben şimdi mikrofonu onlara veriyorum. Evet. <gülüyor> e e e evet e Lesbian ve Seksual Feministlerin Programı bu, Kolektif bir program olacak. Bir Umarım e çok keyifli geçer. Ben Teşekkür artık e olacak, e e devrediyorum. diyorum. Görüşmek kendine. üzere diyorum. Evet arkadaşlar. Teşekkür <gülüyor> ederim. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Büyük insan. Evet. Daha büyük. Bir... Evet. <gülüyor> daha geniş bir tanımımız yok. <gülüyor> benim ismim Gizem. İsmi Gül benim. Ee, ben Ece. Derya bende. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. <gülüyor> <gülüyor> hiç Ece, hiç evini aslatmış, <gülüyor> yapmış, Tabii yani. ki. <gülüyor> <gülüyor> üç gündür e e Ece'den izledik. <gülüyor> Biz burada üç gündür aslında şiddet konuşuyoruz ve bugün de e açıldı konuşacağız. Evet. Evet. <gülüyor> evet. Okuduklarımızla beraber bir takım kendi daha önce yaşadığınız şiddet hikayelerini tekrar okumasını yapıp birbirimize açıldık falan. Onun yoğunluğuyla da buraya attık işte. Evet, yorucuydu. Aslında. Gerçi bugünkü eylemden de belki bahsetmek iyi olur. Çok coşkuluydu ve beni bayağı beklekti. Evet evet, evet, evet eylem bizi birazcık enerjimizi Hı. yükseltti. Çünkü kadınları o şekilde görmek yani hakikaten hepimize bir e, enerji ve motivasyon kaynağı olarak görülür. Birkaç herkese <gülüyor> Patatörleri <gülüyor> <tenilere> de çok <gülüyor> şey oluyor. Çok şey falan. Onları biz <gülüyor> yapmadık. O yerdeki adamların bir şey <yapmadık>. geçiyoruz. <yerdeki adamları> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Hayır, görmedim. <gülüyor> Şemiris de erkeklerden nefret etmiyor. Yok, yok, yok. Bir şey yapmıyor. Okuluya girme. <gülüyor> Erkek düşmanı. gibi <Bunu>, birbirimizi <gülüyor> ikna edemiyoruz değil mi? <gülüyor> birbirimizi, <gülüyor> birbirimizi ikna <gülüyor> edemiyoruz. İhtiyaç var mı ne o? ya ben bir, bir süredir burada değildim İstanbul'da. Dolayısıyla uzun süredir böyle kalabalık, titresel bir eleme katılamamıştım. Böyle ilk gördüğümde çok heyecanlıyım. Aaa ne güzelmiş uzun süre sonra dahil olmak diye. Sonra biraz sayı gözüme az geldi ama değmiş aslında yürüdükçe yürüdükçe fark ettim. Ece'yle de şeyi konuştuk yani hani var olan sayının işte tahmin ettirdiğinden çok daha yüksek, çok daha coşkuluydun. Evet. Ama dedi keşke bir Taksim Meydanı'nda da hani o eski günlerdeki gibi olabileydik, oraları akabildik. ...seydik ya oradan belki seydik diye. Ya böyle minin bir 8 Mart gibi bir şey aslında. Hani evet. böyle... E, keyifli bence. Aslında şöyle... ya yani onu da konuştuk. Önemli bence o. Şimdi şiddet... Tamam kadına yönelik... ...şiddetle mücadele günü. Ama şiddete maruz kaldıktan sonra... ...birkaç farklı tavır alabiliriz. Orada neyi seçtiğimiz... ...biraz belirleyici ya. İşte burada bugün... ...kadınlar ses çıkarmayı seçtiler. Ee, hani oradan güçlü çıkmayı seçtiler dözdüğünü buna da ayrıksağtmayı seçtiler muadil ettiği yerine biraz o yüzden 8 mart gibi bence çok da güzeldi bence de kesinlikle yani. Aslında hani, e, hakikaten benim benim enerjimi yükseltmiş senede olan da o yoskul kalabalığı yani e, evet. evet hayatımızın e, çok büyük bölümünde e, bir takım hani fiziksel olarak psikolojik olarak e, birçok şekilde şiddete maruz kalıyoruz ama artık şu var e, yanlış kelime de kullanmak istemiyorum ama kullanma benim e, Mağduriyeti oynamıyoruz hani mağdur kadın modelinde değiliz artık. Hani ayakları yere basan, gerçekten ne istediğini bilen ve hayatı için mücadele eden kadınları hani görmek ve bunlarla omuz omuza mücadelenin içinde yer almak bilmiyorum beni çok şey yapıyor motive ediyor yani. bu arada Bizim... yeri gelmişken anonsumuzu hasta yapabiliriz hayatı için evet. mücadele eden kadınlar demişken e, merhabalar tekrar ben mecburen tekrar aldım <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> almak niyetim değilim e, bir aralık salı günü hayatını savunan kadınlardan Yasemin Çakal'ın duruşması var Bakırköy 13. Ağır Ceza Mahkemesinde 13.30'da Yasemin Çakal e, Ölmemek için öldürmek zorunda kalan kadınlardan biri, Nevi Yıldırım gibi, Çilem Doğan gibi bir yıldır yargılanıyor ve bir buçuk yıldır Bakırköy kadın cezaevinde tutuluyor. Bütün kadınları biz bir Aralık Salı günü Bakırköy 13. Ağır Ceza Mahkemesinde bekliyoruz. Bir buçukta başlayacak duruşma. Biz orada olacağız. Bütün kadınlar, siz de gelin. Bütün kadınlar gelsin ve Yatemin için, hani Yatemin nezinden aslında hayatını savunan bütün kadınlara destek olmak için orada olmak önemli. Teşekkürler açılmalara gelsek mi <gülüyor> artık yavaş yavaş <gülüyor> ya mesela bugünkü eylemin aslında bana hani çok iyi gelen tarafı <gülüyor> gerçekten 3 gündür şiddet konuşuyoruz dedik ya Hı -hı. işte kadınların hikayelerini bu arada evet bir video yapıyoruz ama ne yazık ki <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> henüz bazı teknik aktar işte bitiremediğimiz <gülüyor> bir de evet, bir güzel videomuz var ee, işte anonim mektuplardan oluşan ve e, şiddet hikayelerinin anlatıldığı mektuplar ve yani o hikayeleri okuyup gerçekten ben kendi adıma bir hikayem olduğu için de psikolojik olarak gerçekten çok kötü hissediyordum. Yani bu kadar coşkulu bir kalabalık görmek çok güçlü hissettirdi. Yalnız değilsin Değil. evet Hı. ve böyle bir kalabalık var ba bas bas bağaran kadınlar ve işte bizimiz diğerleri. <gülüyor> evet evet. Polisleri falan sataştım hatta. <gülüyor> Elimdeki <gülüyor> gökkuşağı bayrağıyla bak, renge renk falan dedi. Beni cık cıklayalı. ne cık cıklıyorsun falan dedik. Aslında hiç böyle değilim. Sokak türlüken daha böyle omuzları düşük, o şey. Yalan söyle de... Hayır, <gülüyor> hayır, yani ben de öyle anlatıyor, düşünüyordum. Bir dakika arkadaşlar. Ben. Hani tanımasak... Ama onlar tanımıyor. Tanımadık yarın ayağını. 70 milyonu kandım şu an. 74 tamam. Şimdi ben, Ya şey, ben ya bunu çok izlemiyordur, arkadaşlarım... dinlemiyordur Pardon Çok <gülüyor> özür dilerim <gülüyor> Çok özür dilerim Dinliyorum. <gülüyor> ya Çok yakın arkadaşlarım söylediği için kabul ettim yani ben kendimi görmüyorum ki önümde aynayla gezmiyorum yani Nerede? Lakan'ın rüyalarında duruyor. Hani, <gülüyor> aynayla Tamam güzel işte. inandık tamam tamam Yok tamam <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> İlk kez bunu yaptım çok mutluyum bir daha yapmak istiyorum Yürü be Yürü be sinatısın. İçeride şema <gülüyor> var? Yarararak. ona şey devam edersin ya, artık ara. <gülüyor> evet, çok şiddet pardon. Birdan 10 pardon. Ben sizin <gülüyor> özür, özür diledimcınız. De, bö ya biraz böyle yaldır Yok hocam böyle istediğin zaman. Çok kibarız ya. Harikayız. Ne şey ha böyle mi ya? de böyle. Konuşuruz hep hep konuşmalar min hasil insanlar. <gülüyor> <gülüyor> Ama bence böyle konuşalım zaten Şiddet'e. Hani Ee aslında doğru bir şey söyledi. Evet çok aşağı çekiyor. Ee, hani hep birlikte bu videoyu çektik zaten gece kaça evet. evet. şey kadar 3'e kadar. <gülüyor> <bir> evet. Şey <kadar, gülüyor> bu arada evet, bu arada şaka <gülüyor> değil. Dün şey. değil, çoğalıyor. ondan önceki gün gece. Şey. Yani, değil. Biz her gece videolar. birlikte ve sabah <gülüyor> <gülüyor> bir hesapları. Hatta biz niye her gece sabahlıyoruz? Ben bu gece uyumak istiyorum arkadaşlar. Anlaşıldı. Yaparız. Bitcek 1,5 saat sonra. Tamam. Ve şey gerçekten hani o hikayeler, o videolar bizi bayağı bir düşürmüştü iki gündür. İyi oldu yani bu şekilde olması lazım. Çok ona yaklaşmamız gerekiyormuş. Başka bir sesler e, bağırdı. Bağırdı. Giyorsanız bu arada. Canım kadının çok kadın biri sesi çıktı. Yani? Duymadılar, Benim, duymadılar en esprili. mı? En güzel esprili, en güzelini <gülüyor> yapmıştık. Ya. En sevdiğim espriliydi o beni. Ben bırakıyorum o zaman. Ne? Zirvede. Neyse biraz daha oturayım ben. Oradan çıkman çok zor. Söyle diyorlar. Ne diyeyim? Dibe koymuşlar böyle. <gülüyor> ne? Şiddet hikayesi. Dün okuduklarımız video. Videoyu evet. parantez olarak anlatmaya başlamıştım. Bak bak. Ne? Videoyla ilgili bir şey anlatmıyordum. Videoyu yayınlayınca göreceksiniz öyle. Anlatamam yani şimdi. Spoiler olur. <gülüyor> bir kısa tüm tadını da çektiğim Evet işte. biraz uzun. Biraz uzun galiba. Ama, Ama izleyin. izleyin. Çok uğraştık. Evet. Bu yüzden. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Yoksa hani bir, bir <gülüyor> Çok uğraştım. Yoksa ne bir bisi veriyorum. Çok tatlıyım. Bir alakası falan olduğundan değil mi? Yani. Yorulduk vallahi. Emeğe yani. saygı. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Işık aradık falan. Koçlar. Ya gerçi şimdi tekrar işte böyle ararar dönüp bir şey yapıyoruz ama geziyoruz. Ee, mesela ısınlamak. İnsanın etrafında Ya insanların e, de, yani yaşadıkları böyle. işte şiddet hikayelerini dinlemek mesela bana iyi gelebiliyor. Yalnız çünkü çünkü evet yani. Sen de böyle bir şey yaşamış oluyorsun. Bazen mesela aslında bence en büyük problemlerden biri de o. Yaşadığın şeyin şiddet olup olmadığını kestiremem, onun adını koyamam haline. Onun adını koyduğunda zaten o ilk adımı aslında atmış Hı -hı. oluyorsun ve yani başka hikayeleri dinlemek o açıdan iyi gelebilir. Evet, biri dedi daha bunu deneyimliyor ve yani bu gerçekten o kadar da kötü olmuyor. Bak, hayatta kalıyorsun ve çok daha belki de iyi geri dönebiliyorsun Öğrenmiş da. Olarak. Evet. İşte bu sabah ya da kendini nasıl savunabileceğini yani için savunabileceğini de aslında o hikayelerden çıkarabiliyorsun bazı şeylere anlam verebiliyorsun o da, o da çok önemli İşte bu sabah açıldık dediğim oydu yani yani işte şurada düşünüyorum 2015'teyiz yaklaşık 7-8 senedir bir yerinden o bu şu ama şiddetle derdi olan bir sürü hareketin içinde ya bir takım şiddetlerde son 5 yıldır da eril şiddetle derdi olan bir takım hareketlerin içindeyim bir takım şeyler konuştum, bir takım şeyler okudum, tartıştım, tanık oldum, müdahil oldum, olmadım filan. Ama hala benim de bugün bile o şeyle beraber e, bir anette çıkan <gülüyor> ece taklidimi yapmayı anladım. <gülüyor> kamera yok, neden güldüğümü anlaşılmıyor, açıklamak zorunda bırakıyorsun biri sonra her şeyi açıklayan Ablacığım masada davul çalıyorsun. <gülüyor> Onlar görünmeyen kısımları işte taklid yapmazsan devam edebiliriz. <gülüyor> tamam dönüyorum e, bir yanette bir Çiçekki galiba? Bir böyle hmm. hazırladığı... Morçat evet. evet Çok da bir yazı yazıyı vardı. gördüm Şimdi yani 7 sene sonra artık bir takım yazılara, bir takım önyargılarla tamam bu okuyup çok bir şey alacağımdan ziyade insanlarla paylaşacağım yazılar diye bakıyorum. Belki de başka da insanların böyle refleksi vardır. Sonra böyle derin derin okurken bir hakikaten duraksadım. Ve kendi hayatımdan da bir sürü okuma yapmak zorunda kaldım. Sonra işte o sırada Yine Ece'nin evinde, yine sabahlanmış bir gün şeyde İçeride karargahımızda. <gülüyor> dönüp der ben galiba size bugün açılacağım. Umarım akşam programda yapmam bunu. <gülüyor> Umarım orada yapmam derken fark ettim ki. Yani kilit cümleler var. O kilit cümleleri daha önce sessiz bir şekilde kurmadıysan herhangi birinin kurduğunu gördüğün an aha evet bu yaşadığım aslında şiddetmiş. O sırada bin bir şey bulmana, bulma ihtiyacına rağmen. Yani koşullarını açıklamaya çalışıyor olabilirsin. Bir yer anlamaya, çalışıyorsun. Evet, çalışıyor olabilirsin. Hep var nedeni ama zaten ondan sonra Hı -hı. neyi seçtiğimiz işte. Aynı şiddete maruz kaldıktan sonra neyi seçtiğimiz gibi. Ee, tırnak içinde tahrik unsuru olduğunda şiddete meyilli davranmakla davranmamak arasında neyi seçtiğimiz biraz işte ben kendi zorda bir yerden konuşuyorum da seçtiğimiz belirliyor. Bugün onun okumasını yaptım. İyi geldi bana. İşte biraz daha detaylı kendi aramızda konuştuğumuzda belki önümüzdeki haftalarda anlatırım da. Hala demek ki işe yarayan çalışan Ha. senin geçen de kendi ya da bir arkadaşın kim olduğunu hatırlamıyorum detayını ee, yaşadığı şeyde de anlattığın gibi yani işte ben yaşarken de o şiddetti ama içinden çıktıktan sonra ancak dönüp bakabiliyorum Hı -hı. demek onun içinde başka aynı olabilecek cümlelerle durumlarla karşılaşmak filan eskardan da Siz Hı -hı. ben şeyi fark ettim şiddetin olağan bir şey olduğu bir ailede büyüdüm ve her şeyi büyürken şiddetle çözdüm işte kardeşime sinirlendiğim zaman eşyalarını parçalardım. Annemler benden erken kalktığı için onların bütün yatak yorgan takımlarını küvete basardım. Annem toplayacak <gülüyor> <diye> Yaratıcı. <gülüyor> yani yalnız annem de en az benim kadar yaratıcıydı. Yani şimdi. Ya şöyle, babam annemi uyguluyordu, annem bizi uyguluyordu. Zaten hep böyle basamaklı olmuyor mu? Bir ee, şey, sırf annem daha çok yorulsun diye bir şeyleri bozduğumu, camını aşağı attığımı falan hatırlıyorum. Yani toplasın falan diye. Yani o babamın böyle annem üzerinde köleleştirici etkisini ben de kabullenip devralıyordum evet çünkü annem de bana babamın aslında ona uyguladığı şiddeti bir şey yani bu böyle sarmal evet sarmal şeklinde sürekli bir şiddet sürekli bir şiddet ve ya bunu bunun içerisinden çıkmam benim de hani sizin hikayeleriniz sizin ilişkileriniz mi yoksa temas ettiğiniz başka insanlar mı bilmiyorum ama benim bir ilişkim sayesinde oldu yani o tamamıyla aksi bir ortamda büyümüştü ve şiddet onun için kabul edilebilir bir şey değildi. Ben ondan çıktıktan sonra artık böyle bir şeyleri e, daha sakin, daha e, anlayarak, e, saygı göstererek falan... Yani o Benimki fizikseldi çünkü yani. Psikolojik duyguluyordum gerçi ama çok çirkin. Çözebildiğimi fark ettiğim zaman ailemin yanına döndüğümde beni şu sebepten istememeye başladılar. Burada bir düzenimiz var ve bu şiddet üzerine kurulu ve sen bunu bozuyorsun. Peki o zaman sırtımda bardak kırabilirsin, al <gülüyor> En son evden böyle ayrıldım. Yani şikayet edeceğim falan dedim yani hani böyle devlet kurumlarından medet umayacak seviyeye geldim yani annemi kurtarmak için falan ama o kendi halinden memnun gibiydi. O yüzden şimdi siz anlattığınız zaman şeyi fark ediyorum aslında ben hep uygulayan taraftım yani arkadaşlarıma ve özellikle sevgililerime. Aslında iki tarafta da varsın sadece hep uygulayan taraf Yok yok tabi tabi yani ikili ama baktığım zaman ben şiddet uygulayanım Hı. çok açık şiddet uygulayanım yani ve tabii ki bunların e, e, eleştir, öz eleştirisini vererek söylüyorum yani Hı -hı. artık böyle olmadığı için bunu bu kadar kabullenebiliyorum hani çünkü açılmadaktan beklemiyordum ki gerçekten evet, evet. Hı -hı. ama bunu şimdi hani eğri oturup doğru konuşmak gibi bir şey yani hani bunu yaptım ama en azından çıkış yolu olduğunu da görebiliyorum ama tabii hani eril şiddet değildir herhalde benimki devralınmış bir eril şiddettir ve ne kadar eril olabiliyordu onu ondan çok emin değilim yani bir de mesela yani öz kısmı bence orada zaten kilit çok mühim olan ve yani bence mesela onun özelleştirisi öyle verdim oldu bitti hadi eyvallah Yok, değil yani hayat boyunca değil. aslında evet, vereceğin ve mücadele edeceğin kesinlikle. bir şey yani o. Bu hep böyle e, açılan bir mekanizma gibi bir şey var ve ben onu sürekli ya bu benim kişi, yani doğalım olmuş artık çünkü Hı -hı. 20 yıl falan ailemle yaşadım ve her reaksiyonum öyleydi Karşılaştığın yani me meselelerle başa çıkmayalım. Başa çıkmayalım ve yani mücadele edelim. Ve şimdi ona karşı e, onu durdurmak adına enerji harcıyorum. Dolayısıyla dediğin gibi hayatım boyunca evet. ona karşı savaş vermem gerekiyor yani. Ki şöyle bir yerden de yani onu söylüyorum. Ben mesane hani yaşadığım, benim deneyimimde işte survivor dediğimiz işte o hani Hayat. Evet, işte evet. işte hayatta kalan kısmındayım mesela ben. Hı. Ve yani karşımdaki insanın hı. hani İsmigül'le bir gün konuştuk bunu ve hani ne peki, ne bekliyorsun, ne istiyorsun, ne mesela demişti. Seninki Evet, oldu. yani o insanın hayatı boyunca o öz eşitliği vermesi gerekiyor. <gülüyor> Girdiği her ortamda, yaşadığı Kesinlikle. her şeyde. Çünkü ben hayatım boyunca bu deneyimle yaşamak durumundayım. Kesinlikle öyle. Bunu ben seçip istemezsem de bunu yaşayacağım ve karşıdaki insanın da bunu yapması gerekiyor. Bu arada... Biz birkaç tweet aldık ee, içeriye dair olmaktan ziyade sesiniz az geliyor falan diye biraz daha atsanız da son durumda biraz yaklaştık mikrofonlara ne oldu ne evet. bileyim rahatlayabiliyor musunuz bizim zaten? elimizden ya, bu kadarı geliyor bir de hmm. radyoların sesini açın arkadaşlar <gülüyor> <Aa, yapalım. gülüyor> <gülüyor> onu deseydik hep özlemişimdir ha av şeyi televizyonunuzun sesini e, evet. ay özelleştir diyince aklıma geldi <gülüyor> ee, yani işte ben bir süredir sağdan soldan Facebook'tan oradan buradan durdurum ama şimdi görünce aklıma geleceğinden söyleyeyim istedim. Ee, bilenler vardır. Atletik, Lildoğa diye bir futbol takımı evet. var. Evet. Şimdi kimlerin kurduğu demek. Hadi bakalım sıfat sıralayacağız yine bir tane. <gülüyor> <gülüyor> ee, Akıllı insanlar. <gülüyor> <gülüyor> Ve sportif. <gülüyor> yani... Toplumsal cinsiyet normlarının dışında kendini tarif eden insanlardan oluşan bir futbol takımı. Bence bayağı politik wow. doğrultuluğu oldu. Oh. Oh. bir alkış, bir alkış. <gülüyor> Bayağıdır, bir yapamadığımız şeyi yaptı. Bir hapamadığınız şey yaptı. Meğer <gülüyor> böyle sese, şeye ihtiyaç varmış. Böyle yeni bir var. şey var. Ses anlamına iyi çalışırım. Şu, bir daha kuramam vardı bir kere oldu. Yok yok yo, böyle Anladım. yeni bir tanıma LGBTİ'ye alternatif olarak çıkan ay şu an şeyini hatırlayamayacağım şey ama. Bu şey böyle biyolojik cinselide başka bir şey diyenler. Hayır hayır işte <gülüyor> minority <gülüyor> identity bir şey e, dezavantajlı zıp zıp Değil. Ben ben hemen bekleyin hemen Google'lıyorum. Google <gülüyor> teknoloji çoğu. Anne ya da teyze ya ben, Bu kadar bilgiliyse kadındır. Bu arada evet, mesela. Yani. Eee, la la, la, la. Bu, bu şey varım o. Yeni seriyi <gülüyor> bayağı beğeniyorum çünkü yani LGBT'de yani hem kimlikten çıkmak adına da evet hı hı. çok güzel bir alternatif. Yani ben uzun süre kendim o yüzden non hetero dedim. Hetero olmayan, hetero zaten o kadar daraltıcı ki onun dışında kalan her şey %99'u kapsıyor yani tek başına. Bu arada atletik şey, değil, doğal en güzeli. Oraya döneceğim. Kent. Aklımda yüzlerce pratik açılıp Bunu asla kaçırmam. <gülüyor> ne diyeyim? Toplumsal cinsiyet normları dışında kalanlar, TCNDK. Bundan sonra böyle <gülüyor> sağlam. Bu ötekileştirilen... bu insanlardan oluşan bir futbol takımı ki bu insanlar arkadaşlarımız aslında. Uzaktaki bir takım biliriz gibi bahsediyorum ama bir futbol futbol takımı vardı. Öteki lige dahil olay yazdılar sonra ötekilik bilin bakalım e, neyi beğenmedi isimlerini zira atletik dil doğadaki dil doğ de kelimesi kendilerini rahatsız etti e, bir de tartışmalar o kadar saçma yürüdü ki aslında yürüyemedi de cevap vermeye ihtiyaç duymadılar cinsellik içeren yerine cinsiyetçi dediler dil doğ de kelimesinin geçmesine sonra onun üzerine bir tartışma döndü Özelleştirden buraya gelmem biraz zorlama olmuş olabilir ama çok gerisi varmış zaten öz değilse dahi yani ya isminizi değiştirin ya da bu ligede dahil olamazsınız dediler. Buna dair 3 cümle fazla kurup bir açıklama yapmaları bekleniyor hala. Evet. Çünkü atletik dilde o şunu duyurdu. Biz de ismimizi değiştirmeyeceğiz. Siz lige dahil etmeme kararınızı açıklayın. Ben şimdi radyodan da bunu bir duyurmak istedim. Bu arada ligden de bir sürü takım evet, destek destek oldu. ayrıldığını evet. yo, ayr ayrılmaya A başladılar. Eteklere evet, evet, evet, ettiler evet. bir sürü insan. Evet. Ama yani öteki ligi oluşturan orada hani karar alma mekanizmalarını sağlayan ne varsa oradan ben işte kendi adıma ismi Gül adına. Belki de bilmiyorum kendi adıma şunu duymak istiyorum nedir yani atletik dil daha lig dışında bırakırken ki politik sözünüz nedir? Bir, bu arada bir isim değişecekse bence öteki lig ismi değiştirsin. o kadar da öteki görünmüyor zira. <gülüyor> Pasif şarkı. Da <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Dadas das. bence bir şarkı gelmek istiyorsunuz. Oldu Sonsun. ya oldu. <gülüyor> evet geçti <Today>. her şey. <gülüyor> evet. Söyledik. Şarkı gelecek miyiz yoksa bunun ya bizim Twitter ya sosyal medyalarda medya medyalarında. E, hesaplarımız var. Dün sabah 5'e kadar çalıştım. <gülüyor> yani bir saat uyudum ve çalışmaya gittim. <gülüyor> yani tamam, ne kadar yoruldum. Sakin <gülüyor> gizem sakinleşti. Tamam sakin <gülüyor> oluyorum. <gülüyor> ben geçer. Evet. Ama sesi gelsin. şimdi Şey e, Twitter slash gezegenkliton Facebook'ta kliton diye aratırsanız da çıkıyor. E, slash yapıp gezegenkliton da oluyor. Instagram'da da kliton sakinleri var ama o da işte neye benziyoruz, nasıl çalışıyoruz falan. Böyle şey, işin fotoğrafı falan. Ama son soru, soru gelmiş bize Twitter'dan. O beni heyecanlandırdı ve mutlu etti. Um, ve lezbiyan bir feministler ne demek? Yazmış bir arkadaşımız. Oo, biz biliyor muyuz? Evet. Hadi bakalım. 2 aydır tartışılıyor. Evet. Um, böyle siz de bu sosyal medyaları hesaplarınızı bunun için kullanabilirsiniz. Zaten bunun için açtık. <gülüyor> bu arada sorular sorabilirim değil Cevap vermek ben, ben, ben, ben. gibi bir derdim. Sadece soruyu mu okuduk geçirdiyo. Yok. Hayır. <gülüyor> Böyle bir soru hayır, yani. cevap verelim. <gülüyor> Tabii ki benim sözcüğümde. Bu arada canım. E, sabah kadar sosyal medyanın ne kadar zorunlardır ama aslında Zuckerberg'ten komisyon almayacağım. <gülüyor> e, bu soruya istinaden çok güzel bir e, siteleri varmış diyorlar. Lezbiham ve Seksen Feministler'in. Lezbihfeministler.com <gülüyor> da bir daha duydum. yapalım birlikte lezbifeministler.com Çok mutluyuz. <gülüyor> <Çok çok uğraştık. gülüyor> Gerçekten çok güzel olmuş ya. Bence çok de. Ya ben özellikle birebir emek harcayan arkadaşların da eline evet. sağlık. Hiç böyle yüz yüze karşılaşamadık o yayınlandığından beri. Söyleyemedim ben buradan da bir söyleyeyim. Elinize sağlık. Teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> Sorunuza gelelim. Yandaymış meğer. Kimse bu Oba! Mı? Çok zor. Altında tamam var. ben şöyle beş harfle açıklamak istiyorum. T, C, N, D, K <gülüyor> dönüp ya <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> hadi bakalım. Evet. Ya bizim aslında kendi içimizde de uzlaştığımız diye yani kelime feministler orada. Uzlaşmak derken herkes kendi feminist olarak tanımlamıyor dahi. Ama en azından ismimizin feministler kelimesini içeren bir isim olmasında uzlaştık. Rezbiyen bir seki tarzma belli ki ama hala tartışılıyor. Da yani kendi adıma konuşuyorum yine benim için politik kimlikler bunlar. Lezbiyenlik de öyle. bir seks... Lezbiyen diyorum. Politiklarını düşünmüyorum. Yani ne lezbiyenliğin, <gülüyor> ne bir ne heteroseksüelliğin. aslında yokuz. <gülüyor> yani bir şey yokken onu <gülüyor> yedin etmekte de anlamlı gelmiyor. Ama yıldığında evet politik olarak sahipleniyoruz. Buraya evet. girmeden önce hemen söz vereceğim. İki çıkarken insanlarla selamlaştı. Biliyor musun? Var mı Ermenlik dedim. Ben politik Ermeniyim falan dedi <gülüyor> Tam onun gibi yani işte. Ama ya, ya, ya. sanki iki tane siteye girsinler. O şey yapmıyorlar. <gülüyor> ne demek istiyorsun? <gülüyor> Kolaycılık <cip> yapmayalım. <gülüyor> ee, şey iki tane tartışma beni çok tutmuştu. O şeyde. bizim konusunda. Lubunca. Evet. da öğretelim mi ya çok güzel. <gülüyor> yani bir dakika ya estağfurullah çok istence <gülüyor> olmuş yani öğretmek falan. Ee, şey <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederim. Kendinize öğretmeyelim. Sürekli beni düzeltiyordu. Ya tamam. şey bir tanesi bu buraya gireyim mi arkadaşlar emin olamadım da yani sonra şey taşlanmak istemiyorum ama ilk taşı günahsız olan falan diye bak. Ya bir, bir LGBT hareketindeki gay dominasyonundan hı. aslında evet. hareketle evet. oldu. İlki e, hani lezbiyenlerin, bir cinselliğin ya daha çok kadın diyeceğim ama hani hı hı. Kad... tırnak içinde. Evet, tırnak içerisinde kadınların sözlerinin harekette çok duyulmaması, görünmez olmaları. İkincisi de feminist kısmı ile ilgili. Öbürü de e, bir saniye, sattım. Seni izlediğim için şu an kafam çok karıştı. <gülüyor> <gülüyor> Feminist hareket içerisinde heteroseksizmin sadece ajandalarında bir kelime olarak kalması, bunun değerlendirilmemesi, içinin deşilmemesi, analizinin yapılmaması ve eşcinsel kadınların e, sorunlarının görünmez olması. Onların ve webiseksüel özürlerinin, <gülüyor> eşcinsel webiseksüel kadınların. ya bu, Buradan hareketli aslında, ismimiz böyle mi olsa, öz, örgütlülü, öz, ö, ah, öz örgütlülük mü olsa... İşte biz bir araya gelmiş kadınlarız, neler yapsak falan derken kendimi, kendimizi ikna edemez. Aşamada bulduk sonra toplantılarda. <gülüyor> yani yani bu, bu, bu iki soruya ve bu iki soruna, gündeme hepimiz şeydik, iknaydık. Ama sonra ismimiz böyle de ulan yani böyle şey falan olduğunu hatırlıyorsunuz değil mi? Ben lezbiyen değilim. Ben bir seksüel değilim. Ben bu toplantıda ne yapıyorum ya böyle ayaklanan falan. Yani... Ama mesela öte yana ben... Yani ne lezbiyen ne biseksüel diyorum kendime hı hı. Hı. ama bu grupta varım ve yani var olmaya devam edeceğim falan <gülüyor> <gülüyor> öyle açıklama Aksi yapıyormuşum. Aksi şey yapımlardan. <gülüyor> Aksi birleştiren şey getire olmamamız aslında. Evet evet. Getire olmamak yani. yani. Tam evet. Tam da belki de öyle değil ama neyse. Değil mi? Onu da kabul etmiyor ya. Ya, ya LGBT hem LGBT hareketi hem de feminist, pardon. pardon hem LGBT hareketinde hem de feminist harekette sorun gördüğümüz şeylerin aynı olması işte bu ikisi yani gay Ben böyle evet, kuruyorum evet, açıkçası. Evet. Çok gay aslında gay bir de deneyimden evet, evet, deneyim. hareket ediyoruz Kesinlikle. aslında çoğunlukla. Ya hayır şunu demek istemiştim ya bu aslında bu isme çok hı hı. hani dahil yani demek hı hı. Işte dahil olmasam da aslında gruba çok dahil hissediyorum hı hı. ve yani bunun be, benim için mesela hani bu ismin herhangi bir problemi yok çünkü gerçekten Evet, hani kendi içimizde de bu isimle ilgili konuşurken, evet birileri baktığında, aa lesbianler diyor, sen de Hah. evet lan sana ne diyorsun? Ben <gülüyor> <gülüyor> onu söyleyecektim, yani bir anneanne, yani, işte, okay, tamam. Da, birazcık maruz kaldığımız bir şey. yani, sen kendini hiçbir şekilde identite kaybetmede. Evet. Sokakta Çok. sana bir şey deniyor yani şey. o açıdan. Evet. Bir de yani her ne kadar hani isim de diyorum ya öyle bir şey olmasa da, sonuçta burası aslında bana bir hareket alanı, işte sözümü söyleme. Hı -hı ve duyurma alanı açıyor ve bence Hı. asıl önemli olan o. Yani çok pratik bir yerden evet. öyle görüyorum. Ve hani şunu da söyleyebilirim. Bundan da çok eminim. Ee, bu tartışma devam ediyor ve edecek. Etsin yani de bence evet sürekli zaten. sürekli yana ediyor yana yani. yani. Sürekli bu tartışma. Bu arada ben de başka tarzımı... bir şey söyleyeyim. Sevgili <gülüyor> Rezbi amca, Afem isterseniz çok sevmiyoruz. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Biz de hiç <sizi gülüyor> yani. <Kim, kim>, <gülüyor> İyi ki <gülüyor> varsınız. <gülüyor> Sağ olun. Ay ya, tamam bu arada biz siz demişken e, şimdi biz böyle bir 3-4 isim saydık ama bu kolektif bir program olduğu için evet. her hafta bir günden belirlenecek o gündemle ilgili kimin sözü varsa, kim konuşmak istiyorsa. işte bu oda kaç kişi ararsa gördüğüm kadarıyla 15-20 kişi yakalanmıyor. <gülüyor> i̇şte mikrofonumuz var. Evet ama Çin'deki şeyler gibi toplu taşımalar yaparız. <gülüyor> Bazıları böyle yatay gitmek zorunda falan. Tamam. <gülüyor> o kadar kişi gelip burada sözünü söylüyor. Yani bu radyo programından lütfen tutarlılık beklemeyin. Herkes <gülüyor> sizin <gülüyor> olay kendine. Bugün varız, ki. yarın yokuz. Evet. Yok, yani öyle bir tutarlılık belki umabilirler Kendi ama. içimizde bir tutarlılığımız var tabii ki. <gülüyor> <gülüyor> var kesinlikle. Bir rahatlık böyle bir. Kişi, bir kişi. <gülüyor> Bir kişi kendi için de evet belki zaman zaman her bir dakika için ama <gülüyor> biraz alternatif bir e, radyo programı yapmayı ediyoruz. <gülüyor> evet. Yani her hafta başka birileri başka başka, evet. e, başka sayıdaki insan <gülüyor> burada başka gelip deki. evet evet peki ya seks <gülüyor> <gülüyor> her zaman <gülüyor> <gülüyor> Şiddetlemişken. evet ya bu arada bir şey diyeceğim bilince kaçın nereye ya ona mı geliyor gerçekten? Ne? 10'a mi var gerçekten? Ya biz acaba bir şarkı mı dinlesek? Evet. Ne güzel uyağal. Bence, Bence de. Değil yani. mi? Evet vakti geldi artık. Size o zaman bir e, şarkı. Her şarkınızı yeni. Size bir şarkı seçiyoruz. Mükemmel mükemmel. Siz de 8 numarayı açıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Onu uygun gördük. Klişon, gezegen olan... Sen bana fazla İyisin iyisin Fazla Ben hiç mükemmel değilim Belki de sıradan biriyim İşin aslı sevgilim Sen bana fazla Şiddetlerimizi yolluyoruz değil mi? Ben <gülüyor> fark etmemişim başladığı ilk programdan olması gerçekten teymiş meğer bilerek yapılmış. <gülüyor> Olur öyle şeyler arada. Ya ben hani şiddet konusu böyle sürekli geçiyor çünkü heyecanla bir sürü şey anlatmak istiyoruz. Kendimizi tanıtmak istiyoruz falan. Yani lezbiyan bir seksual feminist olarak kendimizden şahsım değil yani. Ama şahsımdan bir şey <gülüyor> anlatacağım bir hikaye. Şiddetten ne zaman sürekli aklıma geliyor. <gülüyor> i̇şte Tabi ciddili değil pek de. Ee, hani buradan konuyu açmış oluruz diye düşünüyorum. Çocukken annemin bana verdiği cezalar. Anneciğim eğer dinliyorsan seni çok seviyorum. Hırpalanmış yerlerinden öperim. O bu değil yani <gülüyor> mesele. Ee, eskiden böyle evlerde... Oraları yetiştik değil mi hepimiz yani? Bir dakika en küçüğünüz benim ya. Evet. <gülüyor> <Pardon. gülüyor> yetiştik <gülüyor> ee, Böyle kapalı bir misafir e, odası olurdu salon böyle. Peteklerini evet. de kapatırlardı hatta çok gaz yakmasın falan diye. Buz gibi <gülüyor> olurdu içerisi böyle kutuplar adeta. Ee, biz de da oturuyorduk depremden önce. Ve beni e, haylazlık yaptığım zaman annem ağzıma acı biber koyup o buz gibi odaya kapatırdı. Evet. <gülüyor> ben de ona e, şey olsun diye ceza olsun diye onları böyle tek tek hansel güratel var yerleri yerlere tükürerek odanın içerisinde gezerdim. <gülüyor> <gülüyor> hem annemi hem de kendimi yaratıcılığımdan dolayı burada <gülüyor> kutluyorum. <gülüyor> Ama böyle böyle hikayelerle büyüdüm yani ben de. İşte ve bunun da aslında e, psikiyatri dersinde hocamız bunun da aslında şiddet olduğunu, küçük bir tokatın, küçük bir hani küçük diyoruz ama aslında değil. En küçük bir şaplan bile aslında şiddet olduğunu bize anlatmıştı. Derste hanginiz e, ailenizden şiddete uğradı dedi. Kimseye el kaldırmadı. Hanginiz annenizden terlik yedi dedi. Herkes. Herkese el kaldırdı. <gülüyor> Arkadaşlar hepiniz şiddete uğramışsınız dedi. Dolayısıyla böyle ben de bir şey bu. var yani hani. Ee, hani askerde dayak yok Peki. çok hızlı <gülüyor> <gülüyor> yani buradan ya açabiliriz. o biraz şeyle <gülüyor> alakalı galiba ee, bir şeyi meşrulaştırıp normalleştirme evet, hani kesinlikle. hakikaten o terlik yeme işte. o kadar normal bir şey ki hani Kulak bizler çekme, için tabii olması, o çocuğa böyle topayı. işte bir tane tokat atma hani bunlar çocuğu büyütme kriterleri arasında bir parça hani karnını doyurma altını değiştirme gibi bir, ufak bir tokat da onun bir parçası falan diye bakılıyor halbuki hani ee, bunu tabii ki de hani belli bir olgunluğa erişince geçmişe dönüp bakınca, sen kendindeki o travmaları görünce, nedenlerini sorgulayınca fark ediyorsun. Ee, Bunlar hepsi çok büyük şeylerin nedeni olabiliyor. Hani e, kişi şiddetin uygulandığı kişi üzerinde de, e, o aile içerisinde de, örneğin hani bununla büyümüş işte başka bir kardeş bunu model alarak e, uygulama hakkını görebiliyor ve daha sonra belki de o büyük kardeş küçük kardeşi şiddet uygulamaya başlıyor. Keza ben buna benzer bir şey yaşamıştım. Ee, hani bu kadar normalleştirilmesi konusunda e, ben çok fazla kafa yordum, Özellikle son dönemlerde. Hani bilmiyorum. Ya ben de böyle hani Gizem anlatıyor ama hani bu tarz şeyleri ben de yaşadım küçükken. Hani e, ba babamdan hani bir fiske yememişimdir. Hani babamın gözünde apayrıydım ama annem beni çok sevmesine rağmen hani patak vardı yani. Hani e, bayağı hem de patak vardı. E, böyle büyüdük biz hepimiz. Hani benim e, işte Iki kar, yani bir abim, bir ablam var. Onlar da böyle büyüdü. E keza hepsinin model aldığı şey, gördüğü şey, davranış biçimi buydu. E yarın öbür gün işte büyüyünce hepimiz işte o başımdaki abi modeli o zaman Hı -hı. sana bunu uygulamaya çalışıyor. E yani gücün yetmediği zamanlarda birazcık kırpalanıyorsun ama gücün yetmeye başladığında en az sen onun kadar şiddetle ona tepki veriyorsun. E bu ne oluyor? İşte bir sarmaz. Şiddet, şiddeti doğuruyor İşte hiç tükenmeyen ve giderek artan bir şiddet işte ortamı oluşturuluyor. Aynen yani hani Ve teslim ediliyor. Bir de asıl burada şey de eee <gülüyor> erişte de belki aslında biraz hani tanımlamak değil de neyi içerdiğini hani konuşmak Konuş. iyi olabilir. Çünkü evet, sadece işte e, bir Hı -hı. işte <gülüyor> hani kadın gene kadın merkez deneyecek evet. Adam. neyse evet çok, çok böyle geride. ezberden gittiğinde bir adamın işte bir kadına uyguladığı işte hatta ev içinde kocanın karısına evet. uyguladığı işte ten öte aslında çok daha başka şeyleri de içine aldığını ben düşünüyorum. Sanıyorum aslında evet. <gülüyor> hepimiz ortaklaşıyoruz. Kafa buradan. sallıyorum ama gözükmüyor evet, değil mi? Doğru. Evet. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ben şey bir ses kafa <gülüyor> <gülüyor> sallıyor. <gülüyor> Anlatıcı olsun. Çünkü bir de mesela evet. bu hani 3 gündür şiddet konuşuyoruz bilmem ne derken yine çok böyle e, beni çok zorlayan bir deneyim yine yaşadım. Benim adıma e, ya benim yaşadığım şiddet deneyimi aslında bile geldiğimiz o işte ezber kalıptaki şiddete uymuyordu. Yani tırnak içinde iki kadının bir ilişkisi var ve iki feministin altını çizerek yani <gülüyor> söylemem gerekirse. Ve yani bunu hiçbir yere aslında oturtamıyoruz çünkü. Bakıyoruz ki e, evet hani erkeğin uyguladığı şiddet hani eri şiddetti hani yani böyle belli kalıplar vardı. Bunların içine sığmıyor. O zaman ya mesela feminist birçok feministten aldığım benim geri dönüş bunu bir şekilde kulak ard etme işte görmeme e, çünkü sanırım aslında nasıl bununla Baş edeceğini evet evet bilemiyoruz bunu nereye koyacağımızı bilemiyoruz aslında bir nevi işte kendi içimizde bazı korkularımız var bazı yerlere değecek belki de hı hı. evet yani ya orada benim ya çok uzun süredir düşündüğüm bir şey var eril şiddet erkek şiddeti ayrımına dair biraz hani eril olan şey sadece erkeğin uyguladığı erkekten geçen Demek değil diye ben erikliğine seni bu kadar Yani az önce e, anlattığı gibi işte deryanında hani devralıyor. Daha önce güçsüz olan bugün güçlü olduğunda devam ediyor dediği şey. Orada el değiştiren şey iktidar. Hem de böyle çok uzun süreli ve stabil, sabitlenik bir iktidardan da bahsetmiyoruz. Her bir anda yeniden kimin iktidar sahibi olduğunu yeniden tanımlanabileceği bir durumdan bahsediyorum. Yani öte yandan içinde yaşadığımız toplumdan ve bu toplumun e, ha, halinden durumundan sisteminden azade değiliz. Yani. Elbette değiliz. O yüzden yani hani senle ikimiz çok olmayabilir belki ama yani iki x ve y kişisi yayına giderken bir metroda yürür ilerlerken metroda yürüyoruz biz <gülüyor> sürekli içinde ileri geri <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> yapıyoruz bu arada gerçekten o yüzden bu kadar gülüyoruz. <gülüyor> <gülüyor> <Gülüyor> çok muğlak oldu <Gülüyor> <gülüyor> <Gülüyor> <Gülüyor> Kadın kadına çok eğlendiniz <Gülüyor> Kadın kadına <gülüyor> <kadının Gülüyor> <olmasa> nasıl <gülüyor> eğleniyorsunuz <gülüyor> <Gülüyor> <Gülüyor> Erkek erkeğe mi <Gülüyor> Ay, Kadın kadına mı <Gülüyor> hmm. <gülüyor> Nedir <Gülüyor> ne <gülüyor> ne <gülüyor> nedir nedir videosundan Bir <gülüyor> gün <gülüyor> <Ne> geçmiştik asla geri dönemeyeceğim Çok evet. parantezim var ama bu kadar değil galiba X şey, ayı metoda gidelim <gülüyor> Yok vermiyorlar <gülüyor> hiçbir şeye Yani bu iki kişinin belirli bir anda Cinsiyetten dolayı bir tanesi diğeri üzerinde iktidar sahibiyken Başka bir an söz konusu olduğunda Birinin işte eğitim seviyesinin yüksekliği diğer üzerinde iktidar sahibi olmasına neden olabilecek koşullar oluşabiliyor bence öyle bir şey zaten O koşullar oluştuktan sonra Aldıkları tavır şiddeti doğuruyor ya da doğurmuyor Aslında yani cinsiyet bunlardan sadece, Avantaj gruplarından sadece bir tanesi evet. Ama Teki değil işte maalesef Evet evet yani. O yüzden belki eril şiddet erke var. dahil olan erke dair olan erkin belirlediği şiddet demek benim politik olarak sahiplendiğim söz. Yaşıyoruz çünkü. Yani. Bu arada <gülüyor> şunu fark ettik az önce arada da konuştuk 25 Kasım programı ya bu şimdi hani 25 Kasım'ın adı Kadına yönelik Şiddetle Mücadele Günü. Hı. Biz binbir biçimden bahsedip işte üzerinde durup kendi kendilerimizi anlatıp sen annenin anlatırken işte o başka iki feminist kadının ilişkisindekini anlatırken filan. En az dokun üzerine söz ürettiğimiz o tipik olan işte Erkeğin kocanın kariyeri yuğadı evet. ama galiba bunda çok hemfikiriz yani evet. bu kötüdür bitti evladım. Evet, evet. Ben böyle yani. O yüzden evet. sanki program şeymişti. De... Evet. Yani... Alternatif şiddeti konuşuyoruz gibi. <gülüyor> Hayır ama şiddetin başka biçimleri var ve yani tanınması konuşulması gerekiyor. Mesela gerçekten yani yani kendimden doğru gittiğim için bunu söylüyorum. Evet. LGBT ilişkilerdeki şiddeti hiç konuşmuyoruz. Hı -hı. Evet. Hiç konuşmuyoruz yani. Hı -hı. Öbürü zaten Hı -hı. Olur. görünür olan yani. Evet. Aynen. Yine, yine görünür çalışıp yine hetero olan, mi? görünür A, evet, olan, konuşur olan oluyor. oluyor. O, o çok görünür. Bilmiyorum. Ama evet. bu... Ne? <gülüyor> Diren yandan ekleme yaptı. Tutamadı kendini. İzlerin birbirine şiddetle. Tamam Diren veriyoruz mikrofonu. Evet evet. Yani bu şey Yalmo Dernekte uzun süredir emek harcıyormuş radyo programına bize destek oluyormuş gibi gelip konuşabilirsin hiç <gülüyor> demeyiz yani. Ne miiz mi yapandım saz Bu yandan bu daha tiyatro şey. Evet evet. Çok tatlısın. Sağ ol. Yani şu an bize şeyi veriyor böyle arkadan bu arada bizi desteği. O da çok sakinleştirdi ya. Buradan da bir teşekkür edin. Öncesinde böyle Şu konuşmayı yapıyorsak yani bizim, sayesinde şarkı listesini bir son alıyoruz. anda yapmış yani dinleyenler bu grup. bir yazın bir şey yapın hani özelden tamam te teşhir etmeyeceğiz şu kişi şunu yazdı falan diye lütfen gözünü seveyim mesaj atın nasıl gidiyor diye merak ediyorum. Evet, bir geri dönüşe ihtiyacımız yani, var. Yani ya yani Twitter biz kullanıyorsanız atalım. Mail atın biz birbirimizi bu birbirimizi bu kadınla ne tanıyorsunuz hani daha dürtün bir şey yapın bir hani minik de olsa bir görüş beyan edin arkadaşlar. Üç kere tıklatın. <gülüyor> yani telefonum gerçek değil olmadı. Çaldır, Çaldır kapa. Cama taşı at. Cile basın kaçın. Bedava. Bir şey yapın ya. <gülüyor> Eskisi gibi değil. Ben şey merak ediyorum. Ya yani bu LGBT mekanlarından ismi lazım değil olanlardan ama hepimizin anlayacağı yerdeki tanık olduğum şiddetler. Mesela bu eril şiddet diyoruz ya aslında. Ay evet. Yani orada Oo. sanki böyle bir rol. Ro <gülüyor> ya benim aklıma direkt orada gördüklerim bir. Ro rolmüş evet, gibi evet geliyor ve yeniden, evet. yeniden üretiliyor ve o rolü sahipleniyor olmasından kaynaklanan bir yani şöyle kavgalar oluyor yani sen benim kadınıma nasıl bakarsın, vay sen bana nasıl omuz attın çatır çatır birbirinin burnunu kıran LGBT, yani non hetero insanlar hani LGBT <gülüyor> mi queer mi, gender non confirming mi I don't know ama yani hani <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> evet, çok dili program yapıyoruz şimdi İspanyolca yazar Fransız <gülüyor> şey e, ya mesela LGBTİ hareket içerisindeki şiddet dendiği zaman mesela benim aklıma direkt or, orada maruz kaldıklarım ve ben, bence ben de maruz kaldım çünkü kafamızın üzerine sandalyeler falan uçuyor bazen yani o, o geliyor Burada benim aklıma toplumdan bağımsız hiçbir şey gelmiyor dedin yani, yani evet. azad edilir ve orada böyle bir hani ismi gününde dediği gibi hem bir iktidar paylaşımı hem de iktidar roller üzerinden paylaşıyorlar yani hani şaşırıyorum açıkçası ama şaşırmama da şaşıranlar oluyor hani gizem şaşırmıyorum yani <gülüyor> demeyelim demeyelim 10 evet, <gülüyor> <Evet, değil mi? gülüyor> gün boyun öyle ya yani o bir şey gibi. galiba bir Gömüldük kabul çünkü... kabul görme biçimi hani sanırım bu şekilde kabul görebileceklerini toplumda yer sahibi edinebileceklerini mi acaba yoksa... bilmiyorum ben ben çünkü ben bir tek ona yorabiliyorum şey, yani ben böyle eşcinsel kadınlardan şeyi çok dinliyorum hani o kadar hetero ...seksist ve ikili cinsiyet sistemi içerisinde... ...böyle onlarla zehirlenerek büyüyoruz ki... Yani ...kendisinin kadınların hoşlandığını fark ettiği andan itibaren... ...rüyalarında mesela erkek olduğunu görenler ya da erkek... İşte onu demeye anladım, çalışıyorum... Yani. ...hani erkek modeli de bu toplumdaki evet. erkek modeli olduğu için... ...onlar evet. gibi davranmaya çalışıyor yani. Evet, evet yani, yani aslında yönelimle ...yani tüm evet, topluma adapte etmeye çalışıyorum ...bir evet, şekilde evet, o rolü evet. sahipleniyor... ...yer ya. edinmeye işte böyle Anlam olursam ancak kabul görürüm... ...o Aa, erkekler arasında işte da... Yadır. kabul görmeden değil de o artık bence hani bilinç altı düzeyde gelişen bir şey yani davranış olmuş refleksiv artık. olarak yani gelişen yani yani, tamam. bir şey? Ya benim söyleyeceğim bir şey var burada böyle bir yanı vardır kesin <gülüyor> var <gülüyor> muhtemelen gözlendiğine göre ben burada aynı hani şey yapıyorum pardon yani böyle mi? beyin fırtınası gibi bir şey aslında hani sesi düşünüyorum ben de bilmiyorum bunun ne olduğunu An, anlamaya çalışıyorum yani ya. bunun problemi A, size diyeceğim yanı vardır benim. bu kişilerin maruz kaldığı şeye dair şekillenmek zorunda kalmasıyla ilgili olabilir bunun evet bazı insanlar için ya da bir kişi için belirli zamanlarda ama bir de şöyle bir yanı da olabilir e, bunca zaman belirli Ifade, ...toplumsal cinsiyet ifadelerinde bulunmak zorunda hissettikten sonra... ...o açılmayı yaşadığı anda... ...aha bir dakika lan ben hetero değilim dedikten hemen sonra... E, ...ifadesini de özgürleştiriyor olabilir. Yani işte maskülen demek, eril demek değil ya bazen. Yani bir lezbiyen kadının... ...bak düz anlatıyorum ne kadar kolay hayat ya. Bir lezbiyen <gülüyor> kadının... E, ...lezbiyenliğini kendine ve dünyaya söyledikten sonra... ...hemen ardından o toplumsal cinsiyet görüntüsünün... ...kendisinin ifade biçiminin değişmesi... Her zaman bazen kendi içindeki işte LGBTİ forma, norma uymak zorunda olmaktan değil bunca zaman bastırdığı bir şeyi açığa çıkarmaktan da olabiliyor. Çünkü bence maskülen eşit değildir. eril, eril Hayır değildir. ben ben mesela Hayır onu kastetmedim. Ben bilankam, davranış biçimini kastetmedim. Arkadaşlar femler de vardır bu arada. Aa, <gülüyor> <gülüyor> evet. şey. vardır <gülüyor> <gülüyor> bu tamam femler de vardır. Ama izah olaya geldi diye. Yok kesinlikle maskülenlikten söz etmiyor. Ben mi davranış biçimini kastetmiyorum. Hatta ben maskülen olduğunu da düşünmüyorum. o Ben şahit olduğum olaya baktığım zaman o iki insanın maskülenlik olduklarını düşünmüyordum. Çünkü bir tanesi zaten bir gece önceden tanıştığım, vakit geçirdiğim birisiydi. Burnu kırıldı sonra. Dolayısıyla yani maske yani. olamaz. <gülüyor> yok yok. İzlamıyorum. Yani. Ben burada teşhir ediliyorum sürekli. Açıyorum. Evet ben hiç böyle etiketlerle konuşan birisi değilimdir. Şaka ya. yapmış. Gizemlişine gitmeyiniz. Gidin ya boş boşverin. Şaka yapmışsın. <gülüyor> Scapegoat. <Bir> şey yani. <gülüyor> Öyle olmaz. Acındırdın yine kendini. Günah keçisi. En küçüğüm diye yapıyorlar bunu. Şey... Küçüksün ya. Çok daha sevdiğimizden. Çok... Evet, var. Sürekli İsmigül böyle epey küçüksün ya. Sen küçüksün ya. Mesela böyle heyecanlanıp bir filmde işte bunlar hep toplumsal baskı yüzünden diyorum. Ya sen çok küçüksün. <gülüyor> ya. Sen bu da şiddet. Evet, bu İsmigül. da şiddet. İsmigül. Bütün. Ama ne sonra zaman? Ona sen 86'lısın ya tabii dedim diye dün böyle saatlerce ödeleştiriye gitti. Sonra gidip bana şey... Şu... Burada yapılacak şey mi? Ee, pardon. Şu an var ya. Tamam, ben, bence e, Yayını bak. bitiriyoruz. Bak, sesle <gülüyor> öpmedim. Sesle öptüm. Bence çok sıkıntı yok ama şöyle bir yana var. Yani onu, düş, o olayı düşünelim yani. Ben orada cidden bir rol paylaşım, yani... Role bürün, büründüğünü ve bunun tümüyle maruz kaldığı o ikili cinsiyet işte etory sex'in bunlarda kaynaklandığını düşünüyorum. Evet, bazen diyorum, bunun kesinlikle altını çizelim tabii, ama... Tabii. Bazen bambaşka evet, bir şey tabii, oluyor ve biz onu yani. onunla karıştırabiliyoruz. Ama az önce söylediğine bir şey söylemem lazım. Belki de konuyla doğrudan ilgili ne zaman şiddet ne zaman değil bir şey. Hı -hı yitanımlarken ya yani bence mesela az önceki bizim işte bir hafta on gündür sürdü geldiğimiz bir atışma evet. o onun kendisinden doğrudan rahatsızlık yaşadığın Hayır Tamam işte ha, Rıza dahilinde olduğunda o, o O şiddet dışı bir şey bence Kesinlikle şiddet değil canım Ece yaptı o espri zaten ben bir tamam, şey demedim Tamam okey çünkü öyleyse Aa Döndü da dolaştı, da. dolaştı <gülüyor> bana. İhale bana nasıl kaldı <gülüyor> Ben batak bilmiyorum <gülüyor> <gülüyor> <yaptım> Hep Ece <yani. gülüyor> Bunu da şu yüzden söylüyorum çünkü dün geceki pozisyona girdiğine bilir mi? Orada. Pozisyon dün gece. <gülüyor> <gülüyor> <Dün gülüyor> ne oluyor? Söyleyelim <gülüyor> Hayır, bir ara kayboldular Arka ortadan, bir ortadan bir yarım yok, saat. Gönül abi ben orada zorla gönül aldırttım. Osa. Gelişmedi <gülüyor> <Evet, mesela. Gülüş gülüyor> benim. Kalbim kırıldı ya böyle sabahları. <gülüyor> hadi sen. Ha, Ece, ece'yle iş, Ece'yle, iş, eceyle soruyoruz. Gidiyorsun. Ne oldu sen? Ne yapıyorsun? Uyumuyor muydu Gizem? Ya yok ya gittim gönlümü aldırttım ya. Biz yani koptuk ama. Gerçekten. Nasıl yani gönlünü aldırtmak be. Gönül alınır <gülüyor> yani aldırttırılmaz. <gülüyor> ya ama sonrasında ben o kendi kendime olan süreci bir yerinden paylaşmazsam ona kırgın kalmak en açık İşte bu çok açık şey. bir şey. Evet. Konuşarak anlaşalım. <gülüyor> şey. Şiddet, şiddet, şiddet kötü bir şeydir. Konuşarak anlaşalım. <gülüyor> evet, kesinlikle. Bir tokatlamayalım. Bir şey unutmayalım yani çözmek istediğimiz problem ne? Ben sürekli kendimi o pozisyonda buldum. Hani ben şiddet uygulayıcısıydım ya. ya. Bunu gerçekten beni umarım sokakta linç etmezsiniz. <gülüyor> suratımı bilmiyorsunuz zaten. Ben çok değerli buluyorum bu söylediğin ya bu özelleştiriyi çok değerli buluyorum gerçekten sal yani. kuzu yani şey darımızda çünkü bana geldiğim sağ ol. Ee, hani şey kendimi şurada gördüm arkadaşlarımı da kavga ederken artık yani artık zaten çok az ediyorum ama sürekli <gülüyor> arıyor bağlanıyorlarmış <gülüyor> yalancı <Sancı! gülüyor> <gülüyor> orada sallıyorsun <gülüyor> şey e, hani çözmek istediğim mesele ne yani birbirimizi anlamak üzerine mi bir şey gidiyor yoksa bir böyle kibir bir ego ego demek istemiyorum ama evet evet ego yanlış oluyor şimdi böyle bir psikiyatrla bağlanmasın şey <gülüyor> hani başka bir şey mi var orada yani benim aslında ona uzun süreden beri gelen böyle bir dolmuşluğum ve onun kişiliğiyle onun davranışlarıyla ilgili bir problemim Hı. ve bu sadece o küçük tartışma e, şey konusu yüzünden açığa çıkan bir sürü problem mi var? Yoksa ben gerçekten niye geç kaldığımı sallıyorum, anlatmak mı istiyorum yani? yani? Ve o beni anlamak istiyor mu mesela, o da çok önemli yani. Hani ben burada anlat anlat anlat anlat, o karşısındaki, eğer öbür söylediğim pozisyondaysa asla iletişim olmuyor. Ve sürekli kendimi de Ben şu an ne yapıyorum? Ben şu an karşımdaki bir saldırıyor muyum? Ve amacım yaralamak mı? Çünkü başka şeylere mi sinirliyim? Yoksa ben şu an kendimi izah etmek ve anlaşılmak mı istiyorum yani? Sürekli bu pozisyonda bulup, sürekli kendimi nerede olduğumu işte, pozisyonlayıp, konumunu Hı. belirleyip ona göre hareket ediyorum. Eğer saldırganlıksa durmaya çalışıyorum yani. Ben gerçekten. öyle karar anlarından ilerlediğinde Hı. yani düşünüyorum onu. Ay, sen dedin ya çok varoluşu olacak falan diye ama yani hakikaten öyle olduğunu düşünüyorum. Öyle canım. Yani <gülüyor> e, atıyorum işte iki kişi aralarında bir, bir şey, musibet varsa, bir problem <gülüyor> yaşanıyorsa yani sonuçta ben bunu işte o kişinin kafasını duvara sürttürerek çözmektense ya bak arkadaşım böyle Hı -hı. böyle şöyle şöyle diyebilirim. Karşımdaki de bunu yapabilmeli. veya Ve yani bu bir kar ya. Ve yani ben mesela şöyle bir şey yaşadım. Sen de bana vur. Madem öyle. Yani sen de bana vur. Hani öyle olsun. ya yani bir hani kendini mi meşrulaştırmaya evet. çalışıyorsun burada. iki yani öyle bir şey yapmayacağım. Çünkü tut ki sana vurdum. Hadi Hı -hı. tamam. Ayağın takıldı. Düştün. Boynunu kırdın. Yani bunlar hepsi böyle düşünüyorum yani kafam. Öyle bir şey oldu. Ben hayatım boyunca bununla yaşamak zorundayım. Ki öyle olmasa bile ben sana uyguladığım o şiddetle hayatım boyunca yaşamak zorundayım ve yani ben böyle bir şey yapmaktansa başta bunu yapmamayı tercih ediyorum bu çok zor bir karar olmamalı değil çok zor olmamalı yani bu hı hı. bence de ya da diyelim ki yaptık çünkü bence orası çok belirleyici yani işte herkes kendi travmalarından konuşuyor ya ben de öyle yapıyorum yaptın okey yaptıktan sonra bununla dair ne amayla başlayan ne de herhangi başka bir koşulun belirleyiciliği ve hatta şiddete maruz kalanın hali tavrı davran... davranışı ne kadar seni provoke etti değil neyi seçtiğin üzerinden ertesi gün, ertesi hafta, ertesi yıl ne zaman onunla yüzleşecek gücü bulduysan o zaman bunun üzerinden ilişkilenmek gerekiyor. O zaman belki biraz hani kalplerimiz soğur hmm. ve o zaman bambaşka bir ilişki kurulabilir diye düşünüyorum. Ama senin söylediğinle ilgili küçük bir yani ben hakikaten burayı anlamıyorum. Kendi kendime de düşünüyorum, arkadaşlarımızla konuşuyorum, bir şey okurken de üstüne düşünüyorum. Ee, değişmek denen şeye inanıyorsak varsa böyle bir şey gerçekten. Sonsuza kadar sürecek olan o özelleştirme halinden sonra ne zaman ya hepimiz her an başka birisiyiz ya bir saniye öncekinden başka birisiyim ben sandım falan ne zaman o artık dilenen özür ve verilen özelleştiriden sonra bunu gerçekten kabul etmiş olarak ilişkilenebiliyor olacağız lan yani orada hakikaten umduğumuz ne beklenen ne? Bence o o kişiye yaşanan şeye verilen özelleştirmeye çok bağlı bir şey. Tamam Mesela İnsan ben mesela yani şu şöyle diyeyim tamam daha e, somut bir şey üzerinden gideyim. Ben mesela bana bunu uygulayan insandan doğru düşünüyorum. Bu insanın gerçekten hayatının sonuna kadar bu vermesini gerektiğini düşünüyorum. Girdiği mesela eğer ki bir feminist ortama girme şeyi varsa şu anda aynı ortamda bulunmak istemiyorum mesela. Hı -hı. Benimle beraber politika yapması bana doğru gelmiyor kendi adıma. İstemem. O bir noktada belki olabilir. Hı -hı. Ama yani bir sürü bir sürü yerden geçtikten sonra olabilir ve yani girdiği her yeni ortamda bu özürleştiri vermesi gerektiğini düşünüyorum. Girdiği her ilişkide bu özürleştiri vermesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü böyle bir şey yaşandı. Ben böyle bir şey yaptım, evet. Ve yani hani şey de vardır ya ya hani bir kere böyle bir şey yaptıysan aslında hani adamlar için bu hep söylenir. Bir, bir kere bir kadına vurduysa daha Bilir da bu. vurur yani evet. falan diye. Olabilir herkes için bu evet. Olabilir bir şey ve ya bunun gerçekten biteceğini düşünmüyorum ben bu özürleştir şeyinin, zincirinin. Ama evet. bu demek değil ki bu insanı işte afroz edelim hiçbir da gelmesin Hı. gitmesin ya bu, bu nasıl bir öz olduğunu işte e, orada kimler olduğuna o, o insanın tavrına bir sürü şeye bağlı o kadar şey değil yani evet, keskin maruz kalın, ve işte, aforoz edelim değil yani tek başına belirleyebileceği bir şey olabilir hakikaten çünkü şiddete maruz kalırken de onun hissi evet. bizi yaralayan sonrasında onun artık travmatikliğini atlattığında da onun hissi belirleyen olabilir okey ikna oldum peki senin <gülüyor> Ece kendisi değiştiğini ve sürekli özelleştirir verdğini söylüyor ama senin açından söyleye olsun diyelim. Senin açından ne zaman bu artık inan inan? Yani içinden içinde geçmeden yaşamadım yani. ona cevap e, bence yani veremem. Aynı koşulların hazırlandığı bir yerde farklı bir tepki gördüğün zaman ancak gibi bir şey miydi? Yani. şu an bilmiyorum içinden geçmeden bunu cevap veremem. Ya bu olmayabilir de bu arada. Olmaya yani da yani. bilirler. Evet, Belki hiçbir de. zaman yani. E şöyle bir şey var hani ben kendi hissiyatımdan biraz yola çıkarak empati kurmaya çalışıyorum ecelin hisleriyle hani bu e, yaraladığı yaraladığı andan itibaren işte önce acıya sonra öfkeye dönüşüyor bu e, bu öfkenin dozu tabii ki de bir süre sonra azalıyor sonuçta öfkeyle yaşamak çok zor bir şey insanın kendisini yaralayan zarar veren bir şey e, ama şey e, bazen o öfke sıfırlanmıyor ama hani o öfkenin dozu düşüyor Hani şey değil, burada bahsettiğim şey kin değil. Öfke başka bir şey. Biraz daha insanın kendisiyle ilgili, işte karakterinin zarar görmesiyle, incinmekle alakalı daha insan yani bir şey. Yani basitinden ben mesela hayatımın sonuna kadar bu tecrübeyle yaşayacağım. Yani mesela bunu, bunu, yok evet, bunu yok edemeyeceksin. Bunu yok edemedin yani. için de evet. bunun sendeki etkisi mutlaka kalacak. Yani sıfırlanma gibi bir şey söz konusu değil. Yani bu, buna oranla da... Ee, belki onu hiç atlatamayacak. Belki o kişiyle yüzleşme aşamasına hiçbir zaman gelmek istemeyecek. Belki, belki de doğru mi? olan bu onun için. Hı hı. Hani bu, bunun net doğrusu da yok açıkçası. Yok, hani herkesin ayı, deneyimi ve tepkisi farklı yani. olabilir gayet de. Evet, şey şimdi, Twitter'da peki şiddetsizlik hakkında konuşsak nasıl olur tatlı kızlar yazanlar <gülüyor> olmuş olmuş evet ama böyle büyük bir sessizliğe yani sebep olmuyor. <gülüyor> yani biz ama biraz daha bunu girmeden de biraz konuşmuştuk sanki. Hı -hı. Şiddetin farklı biçimleri, <gülüyor> farklı şiddetler olabilir ve yani evet. bunlar üzerine farklı tartışmalar konuşmalar dönebilir diye. Biz aslında evet. konuştuğumuz biraz daha işte ev içi şiddet dediğimiz belki Hı -hı. oraya biraz daha denk düşebilecek bir şeydi. Hı -hı. Evet, ama buradaki ki. şey şiddetsizlikten kasıt sanırım şu hani şiddete şiddetle karşılık vermeme olayı. Evet ben yani, de öyle anladım. Ben öyle işte bizim anladım. Hani Şu şeyde var ya hani şiddetsizlik merkezi falan da hani ona da workshoplar yerden. falan yapıyor şiddetsizlik atölyeleri hı. vesaire. Hı hı hı. Hatta bir tanesine katılma fırsatı bulmuştum ben. Baya şiddet eğilme yüksek bir insan çıktım orada bu arada. <gülüyor> <gülüyor> hani böyle insanlar onu yani. Hani <gülüyor> ona göre arkadaşlar yazarken dikkatli olun. Şaka. <gülüyor> Şaka e, şey şaka. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> tamam, Pamuk gibi insanım görüyorsun <gülüyor> <gülüyor> <Sakinleriniz>. <gülüyor> Yani biz sakin olanlardan. E, neyse kısaca işte böyle bir atölyeye katılmıştım. E, keyifli güzel bir atölyeydi. Biraz <gülüyor> interaktif bir çalışmanın yapıldığı atölyeydi. İşte bir takım sorular, önermeler yöneltiyor sana. İşte bütün grup ayağa kalkıyor. İşte Hı -hı. bir dere, derecelendirmesi var. işte İşte %100 karşı taraf, %0 burası. İşte aralar işte 70-80-50 falan. İşte bir önermenin sonucunda yerini belirliyorsun. Şurada duruyorsun, burada duruyorsun. Ve önermeler şu şekildeydi. E, tam hepsini hatırlamıyorum ama mesela bir tanesi ee, bir sonuca ulaşmak için ki bunu birazcık zihnimizde tahrif edebilmemiz adına örnek vermiş örneğin barışa ulaşmak için hı hı. E, araç olarak kullandığın şeyler e, şiddet e, odaklı şeyler olabilir mi örneğin top top tüfek işte ya da şiddetsel bir yönteme başvurarak işte e, barışa ulaşma onu işte uygulanabilir kılar mı diye bir şeydi e, yani kendi şahsi fikrimi söylemek gerekirse bu olabilir. Yani hı hı. E, bir takım farklı yollara ulaşmak zorunda kalabiliriz ve bunların da işte şey olabilir. Şiddet içerikli şeyler olabilir. Hadi ben şiddeti aman Allah'ım şiddet asla asla tabii ki de şiddet yani bunu söylerken şiddeti onaylayan bir insan olarak kesinlikle söylemiyorum hı hı. ki zaten bunun acısını hayatındaki birçok evrede yaşamış bir insanım hı hı. ben ki bu noktaya gelip işte fikrimi zikrimi oturtabildim, oluşturabildim. Ee, ama buradaki aslında kastım eee Nasıl anlatabilirim? Ya. O gün de bayağı uğraşmıştım bunu anlatırken çünkü yanlış anlaşılmasından <gülüyor> çok korktuğum bir şey bu ama bu hani bazen, önce, bazen durup hani sen e, dışarıda konuşurken dedin ya polise hani karanfil polise gibi, karanfil vermek olmuyor bazen hani evet. bu kadar bu kadar da naif olmamak evet, gerekiyor evet, bazen evet. hani <gülüyor> şey bu hani bazen biraz daha farklı şeyler yapmak gerekiyor yani. Ben hani aynı i̇şte Hani şey değil polide, tabii de. ki de. Hani onu öldürelim, bunu kayalım bunun kafasına vuralım falan. Tabii ki de değil. Hani şiddet, ama, şiddet'i doğru bu gerçek yani ama. bir yanda bambaşka dinamiklerle çok bambaşka Kesinlikle. şiddetlerden bahsediyoruz Kesinlikle. şu anda. Evet. Biri çok makro. Ya, da belki ya benim de aklıma mi? mesela yani birisi insanımı otomatik olarak hala hazırda vurdul kırdul olan A, her tabii, şey. Yani. Tabii, aynen, yani, aynen o değil. E, e, aynen birçok şey var kesinlikle. Evet. Ben, ama en neti burada şey ya hani fiziksel şiddettir Aha. ya ben buna da kimi zaman okey diyorum ki bunda da aklım hep şey gelir benim bu Hindistan'daki gurabigam evet, çetesi. Evet, yani evet. kadınlar <gülüyor> e, inanılmaz tecavüz vakalarının artması ve hükümetin, <gülüyor> devletin, polisin hiçbir şey yapmamız sonucunda cidden işte e, sanfat bebe diye bir kadın işte bunları örgütlüyor. Ellerinde bambularla bayağı şey emniyeti basıp polisi falan dönmüş aynı zamanda. Ben de <gülüyor> hani <gülüyor> gerçekten istiyor demiş gibi buradan çıkıyor. Kadını dövüyor. Ee, polis hiçbir şey yapmıyor. Salıyor adamı. Kadın da mecbur ama bu çeteye başvuruyor. yani Böyle böyle ben artık bıktım, yoruldum. Ee, baya işte polisi basıp, emniyeti basıp e, o polisleri baya man bulandı. Hani daydreaming yani. yaparsınız ya Hı -hı. böyle gün içinde hayallere dalarsınız. İşte bu benim daydreaming Hı -hı. yaptığım ya şeylerden biri ya. ya. <gülüyor> <gülüyor> Yapmışlar yani. Ya. yani. Böyle tacizci dövmek falan. <gülüyor> ben bazen ya. yapıyorum Dövmek yani zaman o kadar enerjim yok. O kadar zamanım <gülüyor> yok. yok kendileri için ama yumruk atmışım. Çelme takmışlığım. Ve düşünsün. hani yaptırımları da var yani. Öyle hani bunlar da şöyle bir şeyler falan diye. <gülüyor> yerlerde, aynen dövüyorlar. öyle <gülüyor> değil yani. <gülüyor> yani. Gerçekten korkuyorlar. Evet, hani istiyorum, Bu çeteden. O korkuyu duymaları istiyorum. Çünkü mesela aslında sokaktayken de bir şiddete uğruyoruz mesela baktığında. Yani Ve hiç, tabii hiç canım, işte evet, evet. yaptığım var ya, falan diye. Benim yapan arkadaşım var yanında. Höt möt deyip üstlerine yürüdüğün zaman da böyle süt dökmüş kedi gibi. Kedi gibi. Ya da çil yavrusu gibi davranan yani, dolayı. Ama ben mesela sana... her an. Başka bir şey de olabilir. Evet, yani benim evet, mesela duyduğum o yani. sokakta ya da işte tek başıma gece bir toplu taşımaya binerken ya da neyse sürekli bir alarm halinde kafam Hı -hı. mesela. Sürekli nerede tehlike var buna bakıyorum. Benim bu duyduğum, bu içselleştirdiğim, bu korkunç korkuyu duymalarını istiyorum. ya yani Çok evet. basit bir şey. Evet. Aa, bir yana o, öbür yanı da e, o şiddete maruz kalan kadınları Hı -hı. da güçlendirecek bir şey bu. Evet. Yani e, Hı -hı. bir şey olduğunda gideceğim o saçma sapan devlet kurumları polisin onun bunun yanı sıra Hatta sıra değil öncesinde gidebileceğim başka bir yer var ve ben buna maruz kalmak zorunda değilim bu benim tek seçeneğim değil gibi bir yer var belki, hatta belki de adamları korkusu almaktan. bilmiyorum ya da işte ikisi birden. Daha. Beraber el ele gidebilir Aman. o yüce. Işte. Evet. <gülüyor> <gülüyor> niye, niye, evet. okey, ikna yani edin. İşte de. ben mesela, bu, bu benim onaylayabileceğim şiddet. Hani bu, hmm. baktığınızda bu şiddet yani. Zaten hani işte e, onu bilmiyorum, şiddet kelimesini nereden kuracağız? Tek <gülüyor> tanım yani, hani bu da şiddet ama bu okey Yoksa zaten belki de bu şiddet değil mi? Ya Yoksa zaten iktidar sahibinin uyguladığımı değil mi? göre, hani Şimdi o, bu benim o, o, doğ çünkü. doğrumdur, anladınız mı? Hani zaten şahsi fikrim diye başında o yüzden belirttim cümleni. Hani bana göre bu onaylanabilir bir şiddet. Ama kesinlikle bu bir şiddet yani. Ben bunun şiddet olmadığını düşünmüyorum. Benim Ama soru işaretlerim var ve seviyorum soru işaretlerini. Böyle hani tereddütte kalmak iyi geliyor bana bazen birçok şeyle ilgili. Bilmek istemiyorum hani hakikaten. Kesin budur demek istemiyorum. O zaman bir şarkı daha dinleyelim mi? Dinleyelim. Sokak mukakta demişken. <gülüyor> Seviyoruz onu. Gelsin baba gelsin koca gelsin gelsin polisiniz devletiniz gelsin gelsin Bakanınız saklarımı versin versin aman istemem üzeri kalsın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 Ailelerin sesini duysun, duysun. Kadınlar sokaklarda dökülsün. Bundan böyle. Şer, şarkıyı Aynen. duyunca kaza geldik. Çok şeyler, ben e, şunları alıyorum. Tek başıma alıyorum. Gizem alıyor mu? Biz almıyoruz. <gülüyor> çünkü o, o mükemmel. Bu, sürekli evet ya. Kusura bakmayın. Evet, keşke um, biz de olsa Mesela düz eleştirme veremeyen. Ben de seviyorum ]uz. seviyorum. <gülüyor> ee, süpersiniz. Şiddetin görünmeyen yüzü, kötücül sarmalı bizi almasın. Sevgi yorgutlayalım yazmış birisi. Kalp kalp kalp. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ee, sonra bizim lesbi feministler, <gülüyor> lesbi homosexual feministlerin. <gülüyor> official Twitter sayesinden erkek şiddetine karşı kadınların kendisi olma hakkı ve haklı şiddet olasılıklarını konuşuyoruz. Evet, evet, evet. Like, like, like. Sonra bir fotoğraf yani selfie gelmiş. Sizi dinliyoruz çok heyecanlı gözlerimiz açık aşkla hazla. Çok güzelsiniz. <gülüyor> bir tane şey talibimiz var. Ya, <gülüyor> şey. Almanya'dan üzerinde iki tane ece. ev. Emekli. Alman şey var mı? SSK var mı? Yok canım. <gülüyor> <gülüyor> Dışarıdan mı yoksa? Şey Ayrı kat arkadaşlar ben biraz elektrik aldım. <gülüyor> Alman. Daha ece ece. ne dediğini söylemedim ya. Alman falan değil arkadaşlar salladım ya ne gurbetçi etti. Eje iptal. <gülüyor> Dinledim, beğendim sizi, kendime istiyorum. Ama bizden hangimiz? Pardon da bin poşeti miyim ben? Ne? <gülüyor> <gülüyor> ben bin poşeti miyim, nereye istiyorsun? Aa, üstüme güzel, kız almak değerli mi? <gülüyor> Şiddetin sadece erkek, erkeğe erkekle içkin olmadığı konusunda hem fikirim sizinle. Şiddetin kendisi başla başına bir sorun yazmış birisi. Hiç uzaktan değil, sesi, sesiniz bile içimizden geliyor. kulağımızda sizde yazmışlar. Nah, ya çok güzel şeyler evet, yazıyor. Ya, <gülüyor> <gülüyor> Lezbi feministlerin radyo programı, ailenizin programı diyebilirsiniz. Şey <gülüyor> <gülüyor> <Evet. gülüyor> evet. Müzik güzel ama sohbet şahane denem olmuş. Ve evet bunları henüz retweetlediğim için bunları görebiliyorum. Ben bir ha. tane bir şey ökeyim. Samimi deneyim paylaşımlarınız için teşekkürler efendim demiş. Sevindiriyor Hı. beni böyle şeyler. Çünkü hakikaten yani başka türlü şeye ulaşmanın bin bir yolu var burada. Lecture, işte Google'larsanız bulursunuz filan ama. Anlatalım böyle şeyleri, kendimize de iyi gelsin, başkalarının da kafasında bir şeyler artsın. Yani, evet. Aa, Mutlu etti ette beni. Çok güzel bir şey, aynı e, hesaptan... Hesabın ismini ver, vereyim mi, ben ver bilmiyorum. Mi mi? Aynen, Kadınlar Sokakları Dökülsün ünlem var, bu az önce şey, <gülüyor> şeyin bizi yükseltmesi gibi ee, yürüyüşün. Ama ondan sonra benim çok hoşuma giden bir soru var ya, bunu kim cevaplamak ister? Peki ne, neden bakalım. kliton? Hadi En sevdiğim... <gülüyor> en sevdiğim. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Heyecanları için fark ettiği zaman etti bence o adam. Kliaton evet. herhalde. Değil mi? Krizon, gezegen Gezegen olan. <gülüyor> <gülüyor> evet. Ya bunu uzun olarak mail olarak attıktan sonra. Aslında bunun içinde bir videomuz var. <gülüyor> <gülüyor> masanın altından çıkan burada bir video. Zaten evet evet bu gece var. yükleyeceğiz onu da ne yazık ki o Ay, da. heyecan yaptık Teknik yaptım, aksaklıklardan mı? dolayı o da biraz e, olmadı. <gülüyor> o zaman sürpriz mi olsa o yoksa? Olmasın ya. ya. Söyleyelim, söyleyelim olmalısın? ya. Neden klitor Krizon aslında e, bizim geldiğimiz gezegen. Evet. Dıdım <gülüyor> <gülüyor> dıdım Uzaylı... <gülüyor> <gülüyor> Girişimi de hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi, hadi, hadi bakalım. Aspotları söyle bakalım. Girdim. <gülüyor> uzaylı, lezbi feministler. <gülüyor> Olarak. Evet. Baktık ki dünyadaki hetero seksizim birlikleri sıkı çalışıyor, hop dedik burası size kalmaz. <gülüyor> bu ahlaki enerjiyi aslında... ve planlarınızı bozarık. Aslında bu yaptığımız yayında ana gemiyle kurmaya çalıştığımız bir iletişim. <gülüyor> ha, siz program sanıyorsunuz. Söyleyelim, aynen, söyleyelim, söyleyelim. Tamam, söyleyelim yani, Aynen, dürüst olmakta fayda <gülüyor> Yok var. Yok be, ana gemi meselesini açıklayalım gerçekleri söyleyeyim dedim Tamam dedim işte ben de ha, dürüst olmakta fayda var. Ha. öyle bir tonalite tonalı biz üzüldük onu bir attılar bir geri aldılar dedik ki belki onuncu gezegen olarak da krypton krypton diye bir hepinizin bildiği kelim bir kelimeden geliyor türkçesi bızdık <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> aylandı <Aynen. gülüyor> <Aynen. gülüyor> yandan ama bu hep gezegen yani hani. <gülüyor> Mütem Mütemadiyen yani gezegen. Evet bu <gülüyor> evet, Seni çok seviyoruz Neyirla. <gülüyor> Onun önerisiydi. Biz de çok beğendik. Böyle. İsmimiz bu yüzden Külton. Ya bitti. Tamam. <gülüyor> <Yani>, Dağılabilerek. <darlarsayla, gülüyor> <akşamlar>. Oldu. <Herkes. gülüyor> Sigara da içmiyorduk bir sürede zaten. <gülüyor> evet aslında bayağı uzun süredir şu an yayın, yayın yapıyoruz. Edelim. Şaka maka. İyi oldu hoş oldu. <gülüyor> Ama yavaştan sanıyorum ki size evet. veda edeceğiz bir 10 dakika 15 dakika sonra. Başka sorunuz varsa yani hemen atın. <gülüyor> <gülüyor> hani bir daha olamayız. Hani bulamazsın. ona göre. <gülüyor> Ama hakikaten yani e, bu kadar konuşabileceğimizi de beklemiyorduk. Hani böyle bir heyecanlı bir şeyle evet, geldi evet. bölüm meçhul hani ne yapacağız yani ya dinlilik, ne ne ben şeyden ne diyeceğiz, çok korkuyordum ya. Yani. Böyle awkward silence olur ya birden hani kitlenir herkes birbirine bakar falan öyle bir şey olmasına çok korkuyordum. Ben olacağını eminim hemen arkasından kesin kahkaha <gülüyor> Biz kendimiz öyle falan. Arkadaşlar biz istiyorlar ya bitmesin yetmedi. Kapatalım programı sonra böyle Peki bir şarkı şey için açayım. bir daha açalım. Neye <gülüyor> <O gülüyor> bir daha gelelim. <açalım. gülüyor> <Evet, gülüyor> haftaya yine. Evet evet her hafta buradayız. Bise gerek yok evet, yani her aynen, hafta aynen. gelin her hafta konuşalım. Ya da şöyle biz o birileri mi? mutlaka olacak, var. Olacak, evet. Haftaya bise cevap olarak geliyormuşuz ama o kadar ağırdan alıyormuşuz ki bir hafta sonra tekrar perdeler açılıp böyle kıyamadık <gülüyor> bu şey küçükken hafif neydi ya işte Türkiye böyle abuk bu kapatıyorlardı ya haber programlarını. her hmm. nerede yaşıyor ve yaşatılıyor sen böyle saçma sapan <gülüyor> <gülüyor> öyle öyle bir kapanışla gidip böyle yavaş yavaş ya Rütük bize izin vermez bebeğim Hı? Rütük bize biz internette'niz ya bir dakika ne götüyo bir anam baksana gerçekten öyle mi Ay, ekrana bakıyor iki tane alıyor bu kim ya, ya, Allah ya. Allah ya, bir, bir şey söyledim <gülüyor> bu şey ya böyle Anca gıpta ettim ya kıskanma falan değil. O kadar aktı ki program, ben böyle üç sene program yapmış biri olarak böyle ağrım açık seyretti. seyret, seyrettim seyret <gülüyor> arkadaşlar. Çok aktı ya, çok güzeldi yani valla. Ama bir insan tek başına yapmışsın, yani, sen de dört aynen. kişi mi? Ama kese kese kese Dört kişiyiz. <gülüyor> <gülüyor> Hayır bir <gülüyor> de, bir de sen olmasan bu programı yapamazdık. Hayır, Çünkü başlatamazdık. E, e, e, eser, <gülüyor> e, eser burada, eser. Bir, yani üç, ortalama iki üç hafta daha katlanacaksınız da. Bu ne demek? Çok sevgilerim. Sonrasında seni konuk olarak alabiliyor muyuz? Öyle yaparız mesela. İyi de bana mı düştünüz yani? Başka insan mı yok? Onur konu olsun bebeğim sen. Ay tabii ki şuraya da tutturun beni çıkartın şimdi. Yani tabii ki seve seve. Seyrek. Ne güzel Arkadaşlar Burası saatler bayağı... geri alınmış Yine mi oldu. ne oldu <gülüyor> <gülüyor> Daha yeni alışmıştık <gülüyor> Bir dinleyicimiz öyle bir istekte bulunmuş O yüzden hani evet, var Karmaşıklık Ge varken ülkede zaten alalım geri Kimse <gülüyor> şey anlamaz <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> kadar Zaten kafa karışık Zaten isminin <gülüyor> saati bile göstermiyor ya, yani. çok İsmiye saati soruyoruz diyor ki 9-10 arası Öyle ama yani Saati göstermeyen saati var isminin Buradan seslenmek istiyorum. Lütfen doğrusu gibi bizin saat takisi de... Bir şey söyleyeceğim. Ve... Evet. Şey İki şey söyleyeceğim. Dur bir dakika. Ay gene lütfen. Bizi karşılamaya geliyorlarmış. İkincisi arkadaşa ya. korktuğum... Yalnız şey istiyorum ben. Arabalar, kornalar falan böyle istiyorum. Asker uğurlar. Ya böyle asker uğurlar gibi ama lezbi ben... feminist uğurlayacaksın öyle, yani. Öyle öyle. <gülüyor> balık balık pazarı nasıl olan aslında? Evet, balık pazarı evet olan. Aaa Aa, evet. Dövizler, Dövizler duruyordur evet. onlarla gelsinler. Evet, der. bayrağımız... Ne yaptıralım ya? Ya bir şey... Şarkı istiyoruz. Haydi Hürdoğdum Hür, hür, hür, edeyim, olduğum, hür Yaşarım söylesin. Evet Hürdoğdum evet, Hür doğdum, evet. Yaşarım söylerik. Bur buradan eşlik ederiz. Evet buradan eşlik edeceğiz. Biz de balkona çıkalım şey yapalım atışalım. Lambdan ve anahtarını söylemeyin. Üç mü? Gül. Bilerek söylüyorum. Hadi bir tatlım sen ta saatini anlatacaktın heyecanla. Çünkü Aa. bana beş kere falan anlattın. <gülüyor> Ay, Çok güzel. Bize birebir gösterdi bugün. Peki bir şey Acayip bir güllüme sardık. Şu an. Ne? Hadi bitirelim artık yani. Ece'ye gitme vakti biz geldik. Evet. Biz <gülüyor> evde devam edeceğiz Gülmek. Bizle Ece'ye. Evet. Artık bir bir şeyler pijama takımı böyle bir eşofman falan alıp koşacak. E koşa sosyal giyiyor. medyadan da <gülüyor> şey yaparız hani Gülmek. devam, evet, devam edeceğiz. Haftaya kadar da hoşça kalın. Evet kendinizi iyi bakın. Başka ne söylenir ki kapanış? Bilemiyorum. Aa, güzel bir şarkı da kapatacağız öyle diye. Tabii tabii şarkı olacaksa. Ay güçlenme Aj'da var. şarkısı çok seviyoruz. <gülüyor> bizden Büyük Ajda var lütfen. Çalsın. Çok <gülüyor> <tekemi. O zaman, gülüyor> e, Çalsın. Feministlerin... Haftaya Çarşamba, yine 9'da. Lezbe Feministler'in radyo programı Kliton. Kliton. Gezegen Ola. Bir daha. Kliton. Gezegen, Gezegen Ola. <gülüyor> Görüşürüz. <gülüyor> Görüşürüz. Kliton. Sardı korkular, gelecek yıllar. Düşündüm sensiz nasıl yaşanacaklar. Gözlerimde canlınca yattığın haksızlıklar. Güçlendim, her şey bambaşka olacak.